Haziran Ne 2013 yılının Haziran ayı daha önceki Haziran aylarına benziyordu ne de 2013 yılının Türkiye'si daha önceki Türkiye gibiydi. Mayıs ayı biterken arkasında bıraktığı sis, Haziran ayının başlangıcıyla dağılmaya başlıyor, halk kitleleri Taksim'e giriyor, parkını tekrar elde ediyordu. Parkın elde edilmesiyle ortak değerlerin, müştereklerin, paylaşmanın ve dayanışmanın ne demek olduğu ilk kez bu kadar büyük gruplar tarafından anlaşıldı. Beşiktaş'ta polisle alabildiğine sert çatışmalar devam ederken, Tıp fakültesi öğrencileri seyyar revirler açıyor, avukatlar gözaltına alınacaklar için tavsiyelerde bulunuyor. Türkiye'de en fazla gaz, sis ve ses bombalarının kullanıldığı tomalarda sıkacak suyun kalmadığı günler içerisinde kızlı erkekli barikatlar kuruluyordu. Parktan ayrılan polisin ardından direnişçiler park ve çevresini temizliyor. Büyük bir kendiliğindenlik hali içinde sıcak yemekler yapılan mutfaklar, kütüphaneler, bostanlar, müzeler kuruluyor. Atölye çalışmaları, konserler, danslar, sergiler ve tartışma toplantıları düzenleniyordu. NTV, Habertürk ve CNN Türk gibi kanallar protesto edilirken parkta halk bir radyo, Çapul TV ve Gezi TV adında iki televizyon kuruyor... Revolt İstanbul kanalından her eylemi canlı yayın olarak veren bir sistem kuruyor, bir de günlük gazete çıkarıyordu. Mesaj netti, medyanın kendisi mesajdı ve ana akım medya olmasa da olurdu. İzmir'de saçlarından tutularak sürüklenen lise öğrencileri, Ankara'da meclisi korumaya çağrılan ordu, Eskişehir'de eli sopalı polis ve esnafın işbirliği herkes tarafından apaçık görülüyordu. Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Bodrum, Van, Sinop, Edirne, her şehirde, her ilde isyan vardı. Bayburt hariç. Önce İstanbul, Ümraniye'de 19 yaşındaki Meyvet Ayvalıtaş, içinde bulunduğu kalabalığın arasına bodoslama dalan bir aracın altında ezilerek öldü. Ardından 22 yaşındaki Abdullah Çömert, kafasına isabet ettiği söylenen gaz bombası fişeği yüzünden düştüğü yerden kalkamadı. Adana'da göstericilere müdahale ederken inşaattan düşerek hayatını kaybeden polis Mustafa Sarı'nın ölüm haberi halen gazetelerdeyken Ankara'daki gösterilerin ilk günlerinde herkesin gözü önünde bir polisin silahından çıkan kurşunlarla Ethem Sarı Sülük hayatını kaybediyordu. Ali İsmail Korkmaz 19 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Eskişehir'de üniversite öğrenimi görmek için Antakya'daki ailesinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Üniversite öğrenimini üniversite öğreniminin ilk senesinde katıldığı bir protesto gösterisinde polisten kaçarken eli sopalı esnaf ve sivil görünümlü polisler tarafından linç edildi ve güle oynaya ayrıldığı Antakya'ya tabut içinde geri döndü. Eylemler her ölümle daha da şiddetleniyor. Polisin ve hükümetin her müdahalesine rağmen günler, haftalar hatta aylar boyunca devam ediyordu. İstanbul'da başlayan mücadele ruhu ülke geneline hatta yurt dışına hızla yayıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 80 ilde Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı düzenlenen 4900 eyleme toplam 3 milyon 545 bin kişi katılmıştı. Başbakan siz ne derseniz deyin biz oraya AVM ve rezidans yapacağız diye kendince meydan okuyarak ...belki de hayatının en büyük hatasını yaptı. Gezi hareketinin geri dönülmez bir direniş hareketine dönüşmesinde... ...hatırı sayılır bir rol oynadı. Derken ikinci büyük hatayı yaparak... ...bu işi dört günde bitireceğiz tarzında bir kehanet ultimatomun ardından... ...dört günlük mağrip seyahatine çıktı. Hükümet kanadından ve Cumhurbaşkanı'ndan mesaj alınmıştır demeçleri veriliyordu ama... ...başbakan dönüş yolunda... Milli iradeye Saygı adı altında mitingler düzenlemeye başlayarak Gezi Alevi'ne benzin dökmeyi seçti. Haziran ortasında saldırı ya da müdahale geldi. 15 Haziran'da polis ilk önce Atatürk Kültür Merkezi üzerindeki pankart ve dövizleri kaldırmak için taksi meydanına girdi. Ankara'dan sonra İstanbul'da miting yapacak olan başbakanın o parkı boşaltın talimatı üzerine vali parktaki çocukların annelerine seslendi ve Çocuklarınızı parktan alın çağrısı yaptı. Annelerin cevabı ise net oldu. Parka gelen anneler el ele tutuşarak çocuklarını çember altına alıyor, polislerin önüne geçerek buradayız, çocuklarımızın yanındayız, gitmiyoruz diyordu. 15 Haziran'da parkın en kalabalık olduğu zamanda çocuklarıyla, anne babalarıyla gelmiş eylemcilerin en yoğun olduğu saatlerde polis parka girdi. Her zaman olduğu gibi kontrollü ve sağduyulu bir şekilde direnen kalabalığa ses, gaz ve sis bombalarıyla saldıran polis, Taksim'deki Gezi Parkı'nı fiilen boşaltmış olsa da bu boşaltma ile diğer parklarda başlayacak olan yeni bir mücadelenin fitilini ateşlemiş, böylece başka bir bedeni doldurmuş oluyordu. Yapılan çağrılar herkesin kendi parkında bir araya gelmesiydi. Çağrılar cevap buluyor, insanlar kendilerine en yakın parklarda Yıllardır bir arada yaşadıkları ama tanışmadıkları komşularıyla konuşma fırsatı buluyordu. Tam bu buluşmaların başlangıcında polisin gezi parkı etrafına etten duvar ördüğü zamanların başında beyaz gömleği ve yere bıraktığı çantasıyla Atatürk Kültür Merkezi'ne bakan bir adam ortaya çıktı. Duran Adam. Duran adamın duruşu binlerce insana örnek oldu. Ülkenin dört bir tarafından pasif direnişçiler ortaya çıkmaya başladı. Artık ok yaydan çıkmıştı ve şiddet içermeyen eylemlerin ne kadar güçlü olduğu her yerde herkes tarafından anlaşılmıştı. Yani hemen hemen herkes tarafından. Sırf bu sebepten olsa gerek, Gezi Parkı'na doğru kitap okuyan eylemcilere karşı polis teşkilatı da mensuplarına kitap dağıtıp parkın girişinde kitap okumaları talimatını veriyor... Duran adamların karşısında duran adamlar hatta kimi yerlerde dönen adamlar gibi iktidar yanlısı eylemlerle toplumsal mücadeleler literatürüne yeni katkılar yapılıyordu. Sonuç olarak Haziran ayı gençliği, muhalefeti, iktidarıyla yepyeni bir Türkiye toplumu manzarasını ortaya çıkararak son buluyordu. Bu daha başlangıç mücadeleye devam.